Kırık zamanlar Hazırlayan ve sunanlar Sema Erbaş ve Deniz Özen Belki bir kertenkeleydim Piş edilmiş bir yağmurun serini Bir güzelin çirkiniydim Çirkinlerin en güzeli. Yeşil hoşsa güneşlerin gölgesi. Ben en hızlı yeşiliydim. Kurbağa yarışlarında annemin. Çatal matal kaç çataldım kim bilir. Bin dereden bir kendimi getirdim. Ayran gelip huya giden bir huysuz. Hey heyler, içinde bir heydim, belkim yedi, belkim sekiz belaidim. Dükçüler hırsızlanmış polisler, ben korkudan üstlerime işerdim. Üç yıldızlı bir albaydı gökyüzü, karşısında önüm açık gezerdim. Ağzı bozuk, meymenetsiz bir ozan. Rus cenginde çağnozdum bir zaman. İki gözüm iki koltuk eviydi. Mavilerim bir miyobun koynunda. Kendi düşen köyler, kentler alamaz. Sur dışında ben oturur ağlardım. Ekmek diye barışırdı bebeler, elma derler. Ben ortaya çıkardım. Otlarla kutlanırdı. İsa doğdu gecesi, fil dişinden bir kuleydim, yıktım kendimi. Bilmem hangi keloğlunun fesidim bir püskülsüz sümbül temer tohumu. Fesleyenler yaprak dökmüş şerrimden, bir naraydım, kimse bilmez nereden... Ya yakından, ya uçmaktan gelirdim. Belki mince, belki kalın bir sesim. Belkilerin kol gezi saatte, belki belki bile değil. <Gülüyor> Baş gardiyan rıza başta karalar bastı koşa ikindiyin saat 5'te <Gülüyor> Attılar dip kapalıya, ikindiğin saat beşte. Seyre durduk tantanayı, tutuklayıp sardun yayı, attılar dip kapalıya, ikindiğin saat beşte. İşkizar, suçu tefatür vesrar. Ve Elbet bir kızılı var. İkindiğin saat beşti. Yataklık etmiş gizar, suçu tefatür vesrar. Ve Elbet bir kızılı var. İkindiğin saat beşte Geçil örümle dalaşta, sabahleyin saat 5'te sabahleyin saat beşte, sabahleyin saat beşte. Yergici anlatımı ve kendine özgü diliyle Çağdaş Türk şiirinde özgün bir yer edinen Can Yücel, 1926'da İstanbul'da doğdu. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in oğlu olan şair, Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini de Kore'de yapan Can Yücel'in hayatında her şeye rağmen hep ilk sırada şiir yer aldı. 1956 yılında Güler Yücel'le evlenen şairin Güzel ve Su adında iki kızı, Hasan adında da bir oğlu oldu. 1945-1965 yılları arasında dönemin dergilerinde yayımladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleriyle tanınan Yücel, 1965'ten sonra siyasal konularda da yazdı.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 Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altınbaş, altın zincir, fasulye plakisi. Aramızda görevliler, ekipler, hazır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardın beni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi.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 Yara Şu dan geliyor bir çift araba araba araba Yıkıldı hanemiz yine kaldı karaba karaba karaba Anan seni vermiş de bir dil bilmez araba, araba, araba Gelemez miydin, gelemez miydin, gelemez miydin de yine ben de seni sevdim diyemez miydin Aman aman aman O yaman, Aman Aman Burası Adı Yaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman O Yaman You're Şimdi argo ve müstehcen sözlere çok sık yer veren, bu nedenle zaman zaman dikkatleri üzerine çekip kovuşturmaya uğrayan Yücel, ilk şiirlerini 1950 yılında Yazma adlı kitapta toplamıştır. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum oldu. 1974'te çıkarılan genel afla dışarı çıktı. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını yayınladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Rengaheng adlı kitabı toplatıldı. Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif, kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç, sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin, yaşadıklarını karsayma, sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, Bırak, karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak, kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü, kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar Sevilirsin. Brazil'in 1962 yılında İngiltere'deyken, 1709 yılından kalma Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış bir Türkçe dil bilgisi kitabı bulması geniş yankı uyandırdı. Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde yalın dili ve buluşlarıyla dikkati çekti. Halk kaynaklarına, halk ağzına, daha çok da halk türkülerinin değişlerine yaslanan Yücel'in kullandığı günlük söylem, yöresel deyişler, deyimler ve argo sözcükler şiirini etkili kılan diğer öğelerdir. Diyaloglar, atasözleri benzetmelerle ise kendine has bir üslup oluşturdu. senin küçücük elinle yalnız yattık, yalnız senin küçücük elinle, yalnızlık kandeli ilkokulu kadar kalabalık, zilleri çaldığında düşlerinin sınıfların kapıları ardına kadar açık, gökyüzünün, denizin, toprağın, hayalle emeğin haklı sınıfları. Belki de baskın korkusuyla vefasız, akıntıya atılan kitaplar var ya onlardan öğrenmiş Marx'ı, gümüş balıkları ve belki de onun için o kadar, o kadar aydınlık ortalık. Sen ki çiçekleri toplamayan güzelim, çiçekleri sulayan çocuk ve ben ki buruk ve kavruk bir ihtiyar adamım artık. Öyle güzeldim ki senle çiçeklerden çok. Ve anladım, anladım ki bir daha düşünde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri. Dizimde Dermanı Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar Aynalar Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar Aynar. Anam yok ki darız, babam yok ki sarız. Buran elim kırılsın Eğletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar Eğletmen beni, söyletmen beni Ağlatma beni, aynalar Ölür Yaşarken de Ölünür Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar Aynalar Eğletmen beni Söyletmen beni Kıflatman beni aynalar Aynalar Can Yücel'in ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardır. Şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır. Ma aile şairin kitaplarından birine koyduğu bir addır. Can Yücel için ailesi çok önemlidir. Eşi, çocukları, torunları, babası bu insanlarla olan sevgi dolu yaşamı şiirlerine yansımıştır. Küçük kızım suya, güzele, Yeni Hasan'a yolluk, hayatta ben en çok babamı sevdim bu sevgi şiirlerinden bazılarıdır. Yücel ayrıca Lorca, Shakespeare, Reis ve Brett gibi yazarlardan yaptığı çevirilerde yapıtları neredeyse yeniden yazarak değişik bir çeviri anlayışı getirdi edebiyat dünyamıza. Yağmura tutuldun bir gün Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek Öbür yanda Güneş kendi keyfinde Ne de olsa yaz yağmuru Pırıl pırıl düşüyor damlalar Eteklerin uça uça Bir koşudur kopardın Darattın kendini karşı evin sundurmasına İşte o evin Kapısında bulacaksın beni Diyelim ki için çekti bir sabah vakti Erkenceden denize gireyim dedin Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege Deniz'i bu, Efendi Deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya eğilim eğilim salınanlıyorsunlar. Onların arasında bulacaksın beni diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya çakmak çakmak gözleri meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı herkes orada sen de oradasın herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyelim özgürlüğe mutluluğa doğru her işin başında sevgi diyor gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım Mm . -hmm. İyi da bir çıplak adam. Durmuş düşünür, durmuş düşünür, durmuş düşünür. Bulut mu olsa, gemimi yoksa, yosun mu olsa. Balık mı yoksa ne o, ne o, ne o, ne o Deniz olunmalı oğlum Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosuluyla Bulutuyla, gemisiyle, deniz olunmalı oğlum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 Bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı. deniz olunmalı. Son yıllarda Datça'ya yerleşti ve her hafta Leman her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. Usta şairin unutulmaz eserlerinden bazıları, Yazma, Sevgi Duvarı, Bağlanmayacaksın bir siyasinin şiirleri, Ölüm ve Oğlum, Rengahenk, can feda, çok bir çocuk, kısa devre, kuzgunun yavrusu, seke seke, mekanım datça olsun, bilmelisin ki. İstanbul'da doğan fakat kendisini datçalı kabul eden ünlü şairin mezarı da datçadadır. 12 Ağustos 1999 gecesi ölen şair, çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak datçaya gömüldü. Son üç kitabını da Datça üzerine yazmış, Yarımada'nın güzelliklerini şiirinin güzellikleriyle buluşturmuştur. Bu yüzdendir ki Can Yücel'i okumak, Datça havasını solumak duygusu verir insana. Taze, şaşırtıcı, farklı, düşündürücü. İşçi marcu. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor gel, Dumanı dağıtacak... Yıldız, paraz başladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel. Bahar yakın demek ki. Mevsim böyle kışladı. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Çekliyor işte çoğun, çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün, bu kar avara kaslak? Bir zincir yitirenler, bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfın değil, safa gel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor yani. Köylükler uykusunda döndü, dönüyor sola. Güne bakıyor bebek, büyüyen yumruğuyla. Başaklar göverdi bak, baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor, tarıya açılmış el. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor gel. Senlik, benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik. Bir Türkiye olacak aldın son gündelik al kalacak geride gidince bu zalım sen ava döndü içinden içinden asyoreal tarih yürüyenler tarihle Adım adım, safları sıklaştırın, tarihle hızlanalım. Lakin hızlandık derken, kol dağıtma sakın. Başları bozuklar var, şimdi bize teken gel. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. Sen ki ferhatsın ki Günün senin gelecek. İndir külüngün, indir. Del şu karanlı del. Del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek gibi atsın aydınlık. Tekmil olunca tünel. Ava dandı içiden, içiden neziyor ya?